geçen haftaki derse mevzu olan satırlarda buyurdu ki <gülüyor> kalp Cenab-ı Hak Celle komşusu komşusudur buyurdu. Mevla'ya insan kalbinden daha yakın olan bir şey yoktur. Bundan dolayı sizi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 bu kalp kırma konusunda hassas olun, dikkatli olun, kalp kırmaktan sakının buyurdu. Denimibüni İslam'da bir kayda vardır dedi Sultan o da. Küfür ki en şeni bir iştir. Küfür ki allah Teala'yı inkar etmektir. Dinimi beni İslam'a sayıp sövmektir. Mevla'yı incitmenin en alası Mevla'ya küfretmektir. Küfürden sonra, bu küfürden sonra...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 İster hayvanat olsun, ister cemaat olsun, ister insanlar olsun fark etmez. Val kalkı yaratılmış olan ne varsa hepsi abiullahı sübhanuğu. Bunlar Mevla'nın bunlar mevlânın kullarıdır, köleleridir. Madem ki bunlara cenab Hakk'ın kudret ve hilkat eli değdi, öyleyse Mevla neye dokunduysa o muhteremdir, saygındır, onun onuru ve şerefi vardır. Öyleyse, Vel Vurmak, hakarette bulunmak, incitmek, Li -abdin. bir kula karşı hakaretimiz efendim hareket, İster fiili olsun, el kola bacak hareketi olsun, isterse bakışlar haince olsun, isterse işte e, sözlü olsun, nasıl olursa olsun. Mevla'nın kullarına karşı hakaret, tahkir, peki vurmak... Ey şahsinken, kim olursa olsun bu, kim olursa olsun bu türlü işler, bu türlü fiiller, kâne yûcubu îzâ-ı mevlâhu, o kölenin sahibi olan, efendisi olan zatı mutlaka incitecektir. <gülüyor> Eskiden dergahlarda,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 Derdeki birisine lambayı yak diyecek icabında değil mi? Lambayı yak demezdi. Yok derdi ben yak kelimesini kullanmayayım. Çünkü yakmak cehennemi hatıra getiriyor. Ben karşındaki Müslümanın zihn zihnini, hatırını ateşle, yangınla meşgul edersem onun ruhuna ürperti veririm derdi. Benim ona eziyet etme hakkım yoktur derdi. Öyleyse yakmak kelimesini kullanmıyorum derdi. Derdi ki lambayı yak diyeceğine lambayı aydınlatır mısın derdi. Doktora gitti. Muayene oldu. <Gülüyor> Doktor, doktor önce onun kalbini bir mest ederdi, onun kalbini bir fethederdi, önce onunla bir sohbet ederdi, seviyeli kariyerli bir insanın sıradan kariyeri seviyesi olmayan bir insana hal hatır sorması onu, onu abad eder o hoş geldin sefa geldin, nasılsın iyi misin, ne var ne yok ya seni çoktan beri görmedim ne var ne yok, işler nasıl gidiyor, çoluk çocuk işte falan oğlunu evlendi verdin mi, kızı verdin mi, ahırdaki hayvanların nasıl, tarlan mahsulün nasıl vesaire. Hasta bitti zaten ya, öldü bitti zaten. Neticede nedenle ne şikayetim var derdi e, Doktor Bey şuram işte ağrıyor vesaire İyi Doktor Bey onun muayene ederdi. Ondan sonra hasta ona şimdiki gibi olduğu gibi yani kaç para borcumuz veya cezamız da Doktor Bey sanki orada bir cinayet işlenmiş bir mahkeme kurulmuş ondan sonra E. Ee, Buna benzer galiz galiz ki kelimeler e, öyle değildi. Ya müşteri derdi ki ya yani hasta derdi ki efendim bizim şu Kuran'ı maddimiz ne teşekkür buyurulur derdi. Maddi teşekkürümüz nedir efendim derdi. Böyle kibar yolu bir kelime kullanırdı. Doktora hürmeten şükranı ı maddimiz ne buyurulur efendim? Doktor da ver yüz milyon.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 Şimdi kalp kıran peki iftihar ediyor, kalp kıran efendim havasından geçilmiyor, ee kalp kramayan da ah ulan de bir kırsam diye falan sevda duyuyor. Sen Amerika mısın sen he? Sen Rus musun peki affedersin, sen Avrupa mısın peki? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلْ اَنْعَامُوا وَالنَّارُ مَثْفَلَّهُمْ Bu kafirin işi diyor yemek içmektir diyor. Bunların yeri cehennem yatağıdır diyor Cenab-ı Celle Celalu. Sana böyle olmak yakışmıyor. Bana böyle olmak yakışmıyor. Amma velakin, amma Lakin, ne oluyorsa bu nefsi ammara bizi yedi bitirdi. Şahsen şimdiye kadar kimin kalbini rencide ettiysem kasten bir şey yapmamışımdır. Öyle hatırlıyorum. Amma ve lakin ola ki sözümden bir şey kırılmış ise veyahut da kafam başka bir şeyle meşgul olduğundan dolayı eğer yani ona gerekli alakayı gösteremediğimden dolayı hatırını renci ettiysem kardeşlerim bana hakkını helal etsin. Molla Camii'nin duyurduğu gibi ben bu dünyaya kalp kırmaya gelmedim, gönül rencide etme gelmedim ama şu da vardır. Cüneyd-i Bağdadi künze sırru böyle ki izâ sıhhatü'l muhabbah seketet şurûtu'l edab. Eğer muhabbet sağlamsa, sevgi sağlamsa ha orada edep şartı kalkar diyor. Ha ben sana olan aşırı muhabbetimden dolayı eğer yani kontrolden çıktıysam, kendimi idare etmekten çıktıysam o hareketinden dolayı rencide olduysan yo, o rencide değildir beni anladıysan kalbin kırılmayacak Sultan dedi ki evet. Vaddar bu vel ihaneti öyleyse Mevla'nın kullarına vurmak, onları hakaret etmek li <gülüyor> abd'in. Ey şahsıncan Mevla'nın kulu, Mevla'nın kölesi olan senden kim olursak olalım ya yapma. Kana bu iza mevlahu. Bu hareket, bu hareket o kulun, o kölenin sahibi olan eee e, e, e, efendisini rencide edecektir. E, sen de ben de Mevla'nın kulu olduğumuza göre sen beni ben seni rencidecik olsam Birinci derecede seni ondan sonra <gülüyor> ondan sonra senin sahibin olan nevlai rencid etmiş olurum. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah teala yolda giderken min gayr ihtiyar istemeyerek eli bir adama dokundu. Adam da sinirli birisiydi döndü. İmam-ı Azam'ın e mübarek yüzüne bir tokat e aşk getti. Bir tane vurdu. Öyle vurdu ki yani parmakların izleri çıktı. İmam-ı Azam Ebu Hanife dedi ki, ona bana bak dedi, bak ben yolda gidiyordum dedi, gidiyordum dedi, elimde olmayarak dedi, min gayri ihtiyarın elim sana dokundu dedi. Bak bunun dedi hesabını sana sormaya gücüm var dedi, aynısıyla sana kısas yapmaya dedi. gücüm de hakkım da var dedi ama yapmayacağım dedi. Yapmayacağım dedi. Bu bir, ikincisi, yarın Allahu Teala beni eğer cennete koyacak olsa, koyduğu cennete bakacağım içeriye diyor. Eğer sen oradaysan o cennete gireceğim. Sen orada yoksan o cennete girmeyeceğim. Diyeceğim ki Ya Rabbi, bana dünyada o tokat atan var ya, onu da buraya koyarsan senin cennetine gireceğim. Adam bitti zaten. Adam eriyim erim, erim, dondurma gibi eridi bitti. Ahmed ibn Hanbel rahimallahu teala ve İmam Malik radiyallahu anhuma rahimehumullah teala. Bunlar işkence gördüler hapishanede. İkisi de kendilerine işkence yapan işkenceciyi peki affettiler. Ondan sonra hakkımız sana helal olsun dediler. Hele Ahmet İbni Hanbel dedi ki ben yarın ruzi ceza cezada mahşerde bana işkence eden ki yani e, görmüş olduğu işkenceden dolayı omuz kemiği çıkmıştı. i̇mam Malik yedi dayaklardan zaten bir acayip olmuştu. İmam-ı bu Hanife de gene hakeze öyle. 120 tane kırbaç yedi. Neticede dedi ki ben Rabbimin huzurunda bana işkence eden adamdan davacı olmayacağım dedi. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun ona azap etmesine vesile olacak bir şikayetle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu meşgul etmeyeceğim dedi. Affetsem ne mahsur lazım gelir ki buyurdu. Şimdi Amerikan dizilerini millet seyrede seyrede, öldür onu, bitir onun işini, bilmem ne. Tabanca hep birinci sırada şimdi şu an. Vurmak, kırmak, dökmek, ondan sonra budamak şimdi moda oldu. Allahü Teala düştüğümüz bu kartalardan, vartalardan hepimizin masunu mahfuz eylesin. Anam! başta mesela Ve la uffin. anana babana of bile deme diyor Cenab-ı Celal'u nerede kaldı dar nerede kaldı sebbu şetim etmek onlara sayıp sövmek vesaire of bile şeriat izin vermiyor Köhmes Hasan Rahimallahu Teala anasının altını temizlerdi anasının altını temizlerdi Süleyman İbni Ali diye bir Allah dostu dedi ki ona ya dedi bak sen erkeksin dedi Tamam mı? Ananın altını temiz al ben sana para vereyim, sen verdiğin parayla bir hizmetçi tut da annenin altını o temizsin buyurdu. Kühmes rahimallahu teala buyuruyor ki, i̇mam Kuşeyri bu zatı çok metheder, bu halleri var? Kü'emmes rahimallahu teala buyurdu ki anam beni çocukken diyor bana hizmetmek için başkasına razı gelmezdi diyor. Anam diyor bana hizmet derken diyor bana hizmeti kimseye kaptırmazdı diyor. Anam diyor bana diyor parayla hizmeti tutmadı ki ben şimdi anam bakarken diyor başkasın anama hizmet etmesine razı geleceğim diyor. Ana, ana kalbi.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 eee ne bu peki bu gururlar bu kibirler peki yıkılmış bir garibanı görüyorsun bir düşkünü görüyorsun peki ya arabanı tavoluyorsun ya parana ya bilmem nefsine vesaire ona böyle tavuk gözüyle bakıyorsun senin de benim de halim var ya o, o, o senin hor vakir gördüğün kişi var ya ondan çok daha fena diyor şakı gibeli kuddisesirru bu mevlana kuddisesirrum duyurduğundan ayrılma ayrılma gözün gönlün eğer gül ise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 Burada mahkeme kuruluyor. Herkes kendini sigıya çeksin. Burası kimseye ihanet kürsüsü değildir burası. İtham kürsüsü değildir burası. Burada kaide kural söyleniyor. Herkes ona ke göre kendisini belki mahkeme etsin. Davacı da sensin. Davalda sensin. Al nefsini karşına. Adet tokat mı atacaksın ona? Tekme mi atacaksın ona? Kendine tabanca mı çekeceksin? Bışak mı çekeceksin? Ne yapacaksan yap. Herkesin derdi kendisi ne dava olarak yeter Peki, bir köle olan bir insana hakaret, köle olan bir insana hakaret, eğer onun efendisine hakaretse فَمَا شَئْنُ الْمَوْلَ الَّذ۪ينَ وَالْمَالِكُ عَلَى الْاِطْلَاقِينَ Umumi manada kesin kez, peki ya Cenab-ı Hak durumu ne olacak diyor. Eskiden savaşlarda esir alınan erkeklere köle deniyordu, kadınlara cariye deniyordu. Eh böyle bir köleye hakaret, o sahip olan Müslüman hakaret olduğuna göre veya bir başka bir tabirle senin kedine köpeğine bir hakaret bağırıp çağırmak veya çoluk çocuğuna hakaret sana hakaret olduğuna göre e bütün mahlukat peki Allah'ın kölesi olduğuna göre ya mahlukata hakaret neyin nesi oluyor? Mughire ibn-i Şube yaga on'un kedisi vardı, kedisi vefat etti, kediyi dışarı atacaktı, çöplüğe atacaktı, atmadı. Dedi ki ben bunu çöplüğe atarsam dedi, çöplüğe atarsam oradan gelip geçen insanlar o hayvanın kokusundan rencide olabilir, kalpleri kırılabilir dedi. Ve onlar ölmüş olan kedileri evlerin içerisine kuyu kazarak evin içerisine defnederlerdi. İnsan kalbi kırılmasın, insan kalbi o kediyi çöplü atan insan hareketiyle rencide olmasın diye. Sultan Fatih cennet mekan savaştan dönüyor, yorgun, argın. Ondan sonra bitti, tükeniyor böyle sanki. Savaş bu. Büyük bir susuzluk ona arız oldu. Bir ev gördüler yolda. Dedi ki gideyim şuradan. Dedi bir işte, su, ayran bir şey isteyin. Vurdu kapıya tık tık tık bir koca karı çıktı. Dedi ki selamün aleyküm, aleyküm selam. Anacım dedi biz de uzaktan geliyoruz dedi. Susandım dedi. Var mı diye su, ayran bir şey vesaire. Tamam. Kadın bir tas ayran getirdi Sultan Fatih'e ama üzerine bir tane saman çöpü attı. Verdi Sultan Fatih'e, Sultan Fatih önce kırıldı, böyle rencide oldu. Yani senden iyilik isteyene böyle efendim yani üzerinde saman yüzen ayranım verilir diye vesaire. İçti, böyle ikide bir de böyle, o saman çöpünü böyle it itekliyordu eliyle böyle. O şekilde içti ayranını. Dedi ki cemal Allah razı olsun dedi, nineciyim dedi, ha ne dedi. Ama dedi bir şeyi anlayamadım dedi. Bu saman çöpünü dedi, buraya nasıl koydun dedi dedi. Sen devletin padişahına bu hakaretle onu rencide etmeyi hiç düşünmedin mi peki? Dedi ki: "Padişahım, padişahım." dedi. "Onu ben kasten koydum." dedi. "Niçin?" dedi. "Sen yoldan geliyorsun." dedi. "Terlisin." dedi. "Kurban oldum ana." Ana sen yoldan geliyorsun dedi, yorgunsun dedi, terlisin dedi. Ben eğer o zaman çüpünü oraya koymasaydım dedi, sen bu bir tas ayrını güp değişebilirdin dedi, dokunabilirdi sana padişahım dedi. Zaman çüpü koydum, nefes nefes içesin diye. Bu insanların ne zararı oldu bize, oldu bize peki? Bugün şimdi onlara ve onların bırakmış olduğu mirasa sahip sövmek moda oldu, değil mi? Osmanlıya söven dinsizdir, dinsizdir, dinsizdir. Diye 11 ciddik bir kitap vardır. İlk defa neşredildi o. 700 yıl önce yazıldı. İmam-ı Salihî diye Şam-ı Şerif'te Salihîye kabristanlı var. Orada yatıyor azat. Onun 10. cilinde Fedaül Medine bahsine bakın. Resul-i Eklem buyuruyor ki Mekke'ye ve Medine'ye hizmet eden millete Cenab-ı Celle Celal yardım eylesin. Her iki dünyada o milleti adiz edesin buyuruyor resul sallallahu aleyhi ve sellem resul Ekrem metetmiş olduğu bir milleti peki tenkit etmek ne oluyor? <gülüyor> böyle konuştuğum zaman kulağıma geliyor böyle laflar hoca gene ürkçülük yaptı Türkçülük yaptı vesaire falan filan şudur budur öyle mi peki kalp kırmaktan bahsediyoruz değil mi?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 ama bak efendi buradadır, yirmi sene önce aynı şeyi bana da söyledi, belki diğer arkadaşlara da söyledi. Benle uğraştılar zamanında, seninle de uğraşacaklar buyurdu. Ne yapayım peki, konuşmayayım ben bunları peki, söylemeyim peki, ne konuşacağım ben? Amerika'yı mısa anlatacağım ben, Rus'u um mı anlatacağım bense peki? Şurada kurulan bir ruhani meclis vardır. Şunun kabiri ve kıymetin nedene demek olduğunu bilseniz var ya, sopayla sizi buradan kovalasam gitmezsiniz, gitmezsiniz. Saçımı sakalımı yolarsınız, akşama kadar konuş vesaire dersiniz icabında. Bu kadar da mı insan dibe vuracaktı yahu? Ama işte oluyor.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 Sen daha dünyaya gelmeden senin var ya senin raporların geldi geldi haberin olsun. Ama ama sen ki yani canın yanmasın diye bak şurada ne emekler sarf ediliyor. Neler söyleniyor peki neler? Resul Ekrem ne güzel buyurdu. Ben sizin eteklerinize nasıl yorum diyor. Ateşe düşmeyesiniz diye, cehenneme gitmeyesiniz diye. Siz illa da benim elimden kurtulma çalışıyorsunuz diyor. Böyle mi olmak gerekirdi peki? Fem aşağınlımla Sultan Fatih peki Ayranla saman çöpü koyan kadıncağız. Padişah birden içmeyesin diyor, dokunur sana diyor. Padişah peki a geliyor o kadına efendim bir şey teklif ediyor. kadın gönlünü nasıl alabilirim peki? Devlet başkanını padişahı düşünen bir millet. Gönlü rencide olmasın diye titril tiril titreyen bir millet. İcabında o zaman çöpünü koymasaydı belki Fatih diyecekti ki, belki diyecekti ki yahu bu kadın elinden de yani bir ayran içtik işte bir hasta olduk vesaire falan. 34 NBF 72, 34 NBF 72, 34 VM 1520 kalp kırmaktan bahsediyoruz değil mi? Arabanı uygunsuz yara bırakıyorsun. Oradaki adam sayıyor sövüyor şu an biliyor musun? Doğru görev başına marş marş. Fakat şe’nü elma öle peki, elizi who el malik al el ki peki, yana bak jelle jalaluya muhakere dursa durum nedir peki öyleyse fakat yutasar da fu fi xalkihi, yana bak jelle jelle mahlukat hakkında kesinlikle yetki kullanılamaz.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 i̇mam Şurayk Rahimallahu Teala sofraya oturdu, yiyecekti. Baktı ki efendim, sofranın üstüne bir karınca geziyor böyle. Hayvan bir şey arıyor. İyi. Tuttu neyse hayvanı aldı eline, bıraktı yere. Hayvan gerisin geriye gitmeye başladı. Hayvanı takip etti Şurayk. Süfyan-ı sevr da aynı hadiseyi bir de o yaşadı. Ha baktı ki bu hayvan yuvası nerede? Üç kilometre karıncanın peşinden gitti. Karınca da akıllı bir hayvan demek ki. O da böyle tintin gidiyor yani yuvasını gösterecek Şeye Süfyan-ı Sevriye İmam-ı Şureyke, İmam Şureyke diyor, 3 kilometre diyor peşinden gittim Karıncanın diyor Karınca geldi yuvasının başına diyor Baktım ona diyor tamam yuvasına gidip Burası yuvamdır diye Ve Süfyan-ı teala, Ondan sonra her gün diyor 3 kilometre yol yürüdüm diyor Karıncanın diyor yuvasının etrafına Un bırakmak için Karınca gönlü Karınca gönlü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 Bir cemiyette var ya, es derdi ki bir cemiyette üç hususiyet varsa o cemiyette huzur vardır. Orada yaşa derlerdi bir toplumda bir cemiyete bir cemaatta merhamet varsa muhabbet varsa hürmet varsa iş tamamdır muhabbet varsa merhamet varsa hürmet varsa iş tamamdır muhabbet varsa merhamet varsa hürmet varsa,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 Molana buyurduğu gibi Musa da sende, Firavun da sende. Sen hem Musasın hem Firavunsun diyor. Eğer bıraktın bu işleri, Firavun gibi ezdin, ne bileyim, çizdin, kırdın, döktün. Kafana ne geliyorsa onu yaptın. Sen Firavunsun. En büyük Firavun sensin diyor. Ha, olmadı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sellemin yaptığı gibi yaptın. Sen Musasın diyor. En büyük Musa sensin. En büyük Firavun sensin diyor. Şimdi bir psikolog bir laf söyleyecek, vay be ne muazzam tespit yaptı adam vesaire. Sen ne diyorsun hemşerim ya? Ne diyorsun ya? Şu markete şu mağazaya bir gir bak burada ne güzeller var. Psikolog kim oluyor Mevla'nın yanında veya Mevla'nın dostları yanında? De inna oleyse bir dahilin, tamam ha, doktordur, hürmetimiz vardır ama lütfen o kadar da abartmayalım, tamam mı? Yani herkesin kadir ve kıymeti ney, ne kadar ise o kadarla kalsın. Mevlana Şibliy Kudjesciruya bir doktor getirle hastaydı. Adam geldi gelir gelmez Mevlana Şibliy Kudjescir ona başıda vaaz etmeye. Adam daha hiçbir şey demeden çekti gitti. Dediler ki ne oldu, nesi var? ''Yahu dedi ben geldim buraya de onu tedavi etmede ben hastayım şimdi de. Thank you. O beni tedavi etti dedi. Ben ben ne yapacağım ben dedi. İmam Muhammed'e efendim e, birisi doktor getirdiler. E, i̇şte şudur budur böyle bir işte mübahase yaptılar. İmam Muhammed bir şeyler söyledi. Adam çıkarken dedi ki dediler ki ona nasıl buldun İmam Muhammed'i? İmam Muhammed'in sözlerini vesaire. Dedi ki: "Devl-i mütekaddimin hayrun min müteahhirin" dedi. Bizden önceki insanların, büyüklerin afedersin çişleri bizim sözü bizden daha hayırlı dedi. İmam Muhammed doğru konuştu dedi. Ben yanlış konuştum dedi. Bak nasıl gönüllü yapıyorlar görüyor musun? Fe inneu bir biddâhi. Mahabbet hiçbir zaman sevgi hiçbir zaman peki saygısızlığa insanı yani e, kasten götürmemeli. İnsan hareketlerine sahip olmalı. Sahip olmalı. Bakın hususi mekanlar vardır, hususi zamanlar vardır, hususi mekan ve hususi zamanlarda işlenen günah da sevap da sair zaman ve mekanlardan çok daha farklı muamele görür. Ha bu sokakta Allah göstermesin bir yanlış yaparsın tamam diyelim bir günah mı aldık icabında ama o yanlış burada yapıldığı zaman o üçe köşe katlar.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 bekledik 40 yıldan sonra doldu diye kaldırdık kovayı meğer kovanın dibi yok Din hassas hesaplar ve dengeler üzerine kurulmuştur. Hastaneye gidiyorsun, kant tahlili istiyorlar, büyük abdest hali istiyorlar, yok kalp elektrokardiografisi istiyorlar, beyin EEG'si istiyorlar. Oradaki en ufak peki oynamalar peki, hatta kandaki mesela alıyorları, akıyorları, trombositleri, lokositleri sayıyorlar tek tek peki. Dünya hesapları bak, buna varınca kadek ince gidiyor peki. Ahiret ve din peki ne oldu? Donlastı mı oldu? Bir böyle çekecek, öbürü böyle çekecek vesaire. Bunun trafiği yok mu ya? İmam-ı Rabbani Kuddisesi bir saat bir ilim meclisinde bulunmak, bir saat bir ilim meclisinde bulunmak, bir saat bir ilim sohbet ve bazında bulunmak, kırk kere, her keresi de kırk gün çilehaneye girip, çilehaneye girip tesbih çekmekten çok daha üstündür diyor. Bu söz, bu söz kıyamete kadar izah ve şer'i gerektirir. Neyi gördü bu büyük insan? Bir saat şuraya geliyorsun, vaaz ve sohbet dinliyorsun. Hı hı. Öbür taraftan peki, eee her keresi kırk günden kırk kere gir çilehaneye peki tarikat dersi yap. Sultan diyor ki olmadı olmadı diyor. Ya? Ya ne olacak peki? O bir saatlik ilim sohbeti var ya, onu dinlemen gerekirdin. Sen tarikat dersiyle meşgulsün diyor. resul Ekrem ilim zikirden üstündür buyuruyor. i̇mam Şafii hakeza öyle, aynı nokta ısrar eder peki. İslamiyetin ilk kemri ilimdir ilim. İlimdir ilim. Üzkür değil, zikret değil. Veya yemek ya su iç, cihada git değil, namaz kıl tut değil. Çünkü hepsi ilme tabidir. Hepsi ilme tabidir, hepsi ilme tabidir peki, ilim o kadar muhteremdir, ilim o kadar peki, yani şerefli bir meslektir. İmamı Tabarani'nin rivayetine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, herkes cennete girecek. Hoca en son cennete girecek. Hoca diyecek ki Cenab-ı Ya Rabbi benim yetiştirdiklerim talebelerin benden önce içeriye girdi. Benim müritlerim benden önce içeriye girdi. Beni bıraktın en sona Allah'ım. Allah'ım bu ne iştir diye. Hoca istifsarda bulunacak. Mevla'dan bunun izahını isteyecek. Cenab-ı Hak diyecek ki Hoca sen kime onay veriyorsan, sen kime Ya Rabbi ha içeri koy içeri olsan ben onu içeri koyacağım. Hocanın vize vermediği, hocanın onay vermediği insanı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 Rahmetli Gönemli Mehmet Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin, derdi ki saatin zinciri biten, bitince eylemez tık tık, vakti merhunu gelince ruha derler çık çık, hakka kulluk eyle zira ahirette ahirette dinlemezler hık mık derdi. Saatin zinciri bitince eylemez tık tık, vakti merhunu gelince ruha derler çık çık, hakka kulluk eyle zira ahirete dinlemezler hıkmak. Öyle mi Cemaa şettin mevla'sı ve malikü ala'l-iṭlāq, elâysa fe lâ yataṣarrafu fī Allah'ın mahlukatı hakkında tasarrufta bulunamaz illa bil kadri'l-lezî emere Mevla ne kadar miktar mahlukuma dokunun derse, o kadar. Fıkıta bir kâide vardır. Eğer Müslüman asker düşmanla savaşıyorsa Cenab-ı Hakk'ın düşman askerine müdahale et dediği kadar müdahale eder. Ötesini yapamazsın sen. Kılıcını diyelim mesela düşmana sokarsın öldü mü? Öldü. Tamam iş bitmiştir. Ondan sonra vay gavuroğlu gavur vay şu deyip de adamın gözünü oyamazsın. Burnunu kesemezsin. Kulağını koparamazsın. Mevla sana nereye kadar müdahale et ediyse, aha oraya kadardır. İnsanın üzerinde, ha benim üzerinde Allah var. Ben kanun tanırım. Ama elik küfrün kanunu yoktur. La yarqubun mu'minin mutminin illah waladim dedi Cenab-ı Celle Celaluhu. Bunların yeminlerine kanmayın. Bunların sizinle yaptıkları antlaşmalara da inanmayın. Ha yapın antlaşmayı. Ama yani elinizi kılıcın kabzasından çekmeyin diyor Cenab-ı Allah Niye? O kendi nefsini ilah görmüştür o. O kendi üzerinde peki bir Allah kabul etmediğinden ne yapacağı ne edeceği belli olmaz diyor Cenab-ı Hak gelince. Ama siz öyle değilsiniz diyor. 1985'te buraya bir Fransız geldi. Çanakkale Savaşı'nda bu istihbaratçıydı, istihbarat komiseriydi. Onunla efendim konuşan Fransızca konuşan arkadaş ona bir soru sor. dedi ki, komutanım dedi, siz dedi işte dedi, 1915'lerde vesaire geldiniz Çanakkale Savaşı bize karşı savaştınız. Unutamadığınız bir hatıra var mı dedi. Çok dedi. Bir tane antır mısın dedi. Dedi ki bizim dedi bir Fransız askeri de çok ağır yara aldı sizin ecdadınızdan dedi. Adam dedi kan boşanıyordu. Kalbura dönmüş böyle sendeleye sendeleye düşeceği yere kadar gitmeye çalışırken dedi. Birden önüne bir hendek çıktı dedi. Hendeğin içerisinde sizden de birisi vurulmuş dedi. Kan boşanıyor ve artık ölecek dedi. Bir an dedi böyle göz göze geldiler dedi. Yani artık o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 Halbuki öyle yapmadı. Sizin dedeniz olan zat dedi, cebinden zar zor bir gazlı bez çıkarttı dedi ki, al şunu dedi yarana sar dedi, ben ölüyorum sen yaşa dedi. Oraya kadar diyor bak, din oraya kadar diyor, vuramazsın öldüremezsin diyor peki. Fransız bu sefer yani bu muamele karşısında, adam öldü bitti, mermiden gitmedi adam, şu muamele karşısında öldü gitti pek. Bu insanlar bana vatan bıraktı vatan, ben bugün vatanı satıyorum peki. Bunun hesabı, bunun intikamı çok fena olacaktır Allah göstermesin. Allah'ın Rahim Rahman var Allah ismi var ama Allah'ın bir de Müntekim ismi var. Beynuhu leysa bidakhilin fil izaye Mevla'nın peki Mevlana'nın pek müdahale ettiği kadar eğer müdahale yaparsan bu karşıdaki insanı eziyet değildir diyor belu ve belu imtisal li bu var ya canabaa bakın emre dinlemektir o kadar ben ben sadece Rabbimi dinlerim Rabbim vur derse vururum kır derse kırarım bit o kadar İmam Rabbani kudise sırrı diyor ki Hiçbir amelime gü gü gümanım yok diyor. Hiçbir amelime diyor güvenmiyorum. Fakat bir amelim var ki ona çok güveniyorum diyor. İnşallah o amelim diyor beni diyor. Yani yüzüm hak edecektir diyor. Nedir o diyorlar? Diyor ki ben Allah ve Resulü'ne düşman olanlara çok şiddet düşmanım diyor. Rabbime ve Muhammed Mustafa'ma sallallahu aleyhi ve selleme hasım kesen insanlara çok fena hasmım var diyor. İntikamım var diyor. Aha diyor bu duyguma güveniyorum diyor. Şimdi diyalog çağrıları bilmem ne şunlar işte hümanist yaklaşımlar insancıl olmak bilmem ne olmak vesaire vesaire önce nahak yere dökülen kanların hesaplarını versinler ondan sonra konuşalım diyalogu miyalogu sen peki şu an mağlupsin. Ne siyaseten bir hakimiyetin var. Ne iktisaden bir hakimiyetin var. Her noktada peki zafa maruz kalmışız biz değil mi? Düşmüşüz peki. Elin yavru sana diyalog diye vesaire. Ne olacak şimdi peki burada? Kendini temsil edecek peki. Yani kariyerin yok, gücün yok, kuvvetin yok peki. Adam seni sanayisiyle, teknolojiyle şu an zaten boğdu seni peki. Ve neticede peki savaşsız, kansız, ne bileyim barutsuz bilmem nesiz. Teslimiyete gider bu iş. Niçin peki ben dünyaya hakimken batı Avrupa gelip de benimle diyaloka girmedi şimdi giriyor işin içine derin hesaplar var. Derin hesaplar var Ne gibi diyor Sultan misle Zanil Bikri peki? Mesela diyelim ki e, bir insan mağazalla zina işlese hem de bekar. Bekar insan mesela bir zina işlese eee hadduhu 100 onun cezası 100 yüz, yüz kırbaçtır. Evli ise recm edilir peki. Recm edilir. Neticede bekar ise peki ona 100 değnek vurulacaktır. Telezzade احد على 100 peki bir insan kalkıp da 100 tane değil de ulan seni gider hayla seni 101 Bursa ona kanı zulmen şimdi olmadı diyor. Bu zulümdür diyor. Bu zulümdür diyor. Resul Ekrem sallallahu ki zibhata, ve sellem buyuruki "İza zabahtum fe ahsinu'z ve iza fe buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, öldürdüğünüz zaman diyor, güzel öldürün diyor, hayvanı kestiğiniz zaman da şefkatle merhametle kesin diyor, kasaplar gülüyor şimdi kurban gelecek peki, mesela hayvan kesiliyor peki, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, seve seve müşfikane efendim yani, yani hayvanı keseceksin o anda bile hayvanın gönlünü yapacaksın demek değil mi bu? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bin tane saadetle birlikte Mekke-i mükerreme Feth'e gidiyor. Ee, gidi, e, Mekke'ye yaklaşıldı, resul Ekrem orduya dur emri verdi. Dediler ya Resulallah, ne oldu? Düşman yok, bir şey yok önümüzde. Dedi ki şuraya bakın dedi. resul Ekrem bir köpek gösterdi. Hayvan doğum yapıyor. Hayvan bir taraftan doğum sancısı, e, bir taraftan geliyor bunlar on bin kişi çiğnecekler beni öldürecek. Hayvan neye yanacağını şaşırdı. resul Ekrem durun dedi. Hayvan doğumunu bitirdi, ondan sonra sahabe köpeği de eniklerin de kucaklarına aldılar, köpekle birlikte fete gittiler. Bir köpeğin hatırı için, gönlü için on bin tane, on bin tane sahabeyi o orduyu durduran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir gönül medeniyeti bıraktı. Şimdi al köpekleri peki vur öldür götür vesaire.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 Ölsün diye hayvanlar orada. Hayvanları bıraktılar, hayvanlar e, açlıktan birbirlerini parçaladılar. Arkadan birinci canar bir patlak verdi. Ben onu bunu anlamam ben. Ben Cenab-ı Hakk'ın kanunu uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Uygulanıyorsa eyvallah. Onun ardından gelen hayrı buraya bağlarım. Eğer hilaf şeriat bir şey yapılıyorsa o zaman gelen belaları ben oraya bağlarım. Dünyanın hakimi var, dünya kanunsuz değil. Ya Allah aşkına, Allah aşkına depremi konuşuyoruz, depremin bir takım ilahi sebepleri var diyoruz değil mi? Eyvallah. E, şimdi konuşamazsın bunları. E, bu suç oluyor vesaire. Ya bir soru soracağım Allah aşkına. Suçsuz ceza olur mu ya? Suçsuz ceza olur mu ya? Suçsuz ceza olur mu arkadaş? Yüz tane sopa vurulacak olan o zinakara 101 vursan olmaz. 99 da vursan olmaz. Ya Mevla ne kadar vurun diyorsa, müdahale diyorsa o kadardır diyor. Ve dahilen fil izayin. Eğer sen 100 değnek vuracağına peki 101 vursan ne oluyor peki? Bu eziyete gider bu. Bu eziyete gider bu. Onu incittin, o zinadeni incittin, Mevla'yı incittin. O zaman peki bu işten biz Zahmet bekleyeceğine zahmet bekleyeceğiz. Ve alamu, şunu iyi bilin ki ennel kalbe kalp denen şey var ya kalp denen şey var ya ister insan kalbi olsun ister hayvan kalbi olsun ama burada ağırlıklı mevzu insan kalbi üzerine dönüyor. Ennel kalbe kalp var ya en üstün varlık en üstün mahluk insan kalbidir insan gönlüdür. Dolayısıyla dolayısıyla hassas bir nokta. Bir yer ki mesela İmam Gazali Rahimallahüten Üstadlara Yusuf İbni Sinan Min Hacı'l-Abidindir Gazali sokağa çıkmazdı. Dediler ki niye sokağa çıkmıyorsun? Yahu dedi bazen selamun aleyküm diyorum dedi. Karşı taraf dedi e, selamımı almıyor dedi. Veya dalgınmaya geliyor vesaire. E, selamun aleyküm diyeceğim. Benim selam vermemden dolayı karşıdaki adam da selamımı almadığında onu günaha sokacağım peki. Ondan sonra ahirette onun kırılmasına, budanmasına sebep olacağım. En iyisi sokağa çıkmayayım. Çünkü insanlar selam almakta gevşeklik gösteriyorlar. Benim yüzümden vebaya girmesin diye millet sokağa çıkmıyorum derdi. Ebu Darda radıyallahu anh çocukların elinde kuş yavruları gördüğü zaman yavrum derdi onları bana versenize satsanıza olur amca satalım derlerdi Ebu Darda radıyallahu anh, para verirdi kuş yavrularını alırdı onları yuvalarına kordu bir başka keresinde resimde eğer o yavruların analarını çocuklar tuzakla yakalasalar yavrum derdi o kuşu bana satsana satayım amca derlerdi neticede peki neticede Ebu Darda radıyallahu anh, kuş yavruları satın alırdı. Onları da ağzadır uçururdu vesaire. Şimdi indir aşağı. Vur, kes, doğra. Öyle mi? Zevkine balık yakalıyoruz değil mi? Kedilere vermek için. O balıkların hesabı sorulacak. Bak insan hayvan gönlü alıyor. Hayvanlardan da insan gönlü alanlar vardır. Hayvanlardan hayvan bile insan gönlü almayı kendisi için de müazzam bir meziyet ve şeref kabul ediyor. Osmanlı-Rus savaşına girmiş olan Bayburtlu Sefer'e kendi vardı. Allah ganigani gani rahmet eylesin. Adam gözlerini kaybetmişti savaşta. Kimsesi de yoktu. Bir kedi kendisin ona hizmete vakfetmişti. Camiye ona kedi getiriyordu. E, camiden eve o kedi getiriyordu. Ezan vakti geldi. Miau miau miau kapıda bağırdı kedi. Sefer Efendi abdesini alırdı. Sefer Efendi alırdı. Camiye götürürdü. Yol biraz uzundu. Ayaklarına dolanırdı. Yanlış gitti mi? Way, way, derdi falan filan. Yanlış gidiyorsun. Sefer Efendi yolu alırdı vesaire. Derdi ken hayvan bir tek yani köyleri var işte kedi şekli ama hareketler aynı insan hareketi cami onu bırakırdı camiğin dibinde beklerdi kapının dibinde beklerdi sefer efendi camiden çıkardı çıkardı sefer efendi alır evine götürdü kedi kedi kedi Sefer Efendi'nin gönlünü almayı bile hayvan kendisi için en büyük hizmet ve şeref kabul ederdi. Benim rahmetli babam 24 yaşında vefat etti. Ben iki aylıktım. Allah hepimizin babalarına rahmet eylesin. Bir köpeği vardı. Babam vefat ettikten sonra bir hafta mezarın üzerinde yemedi, içmedi. Peki hayvan ağlamaktan bir hal oldu gittiz. ahmet Rasim, Şehir Mektupları diye bir kitabı vardı, diyor ki şu Taksim'de İstiklal Caddesi var ya, İstiklal Caddesi büyük bir cadde, kalabalık bir cadde. Eskiden Ejdat diyor o caddeye böyle 5 metre 10 metre arayla saman korlardı diyor. Eskiden bu tramvay gibi arabalar, python gibi işte arabalar atlarla çekiyordu malum. Hayvan peki o caddeye girdiği zaman saman yemekten zaten araba gitmiyor. Neyse aşağı inerdi şey, e, paytoncu veya işte arabacı, tutardı beygirin yularlarından, hayvanı o şekilde çeke çeke götürürlerdi. Ecdat peki niye saman kordu şeye, caddeye? Ecdat şunu düşünüyordu, buradan geçen arabalar veyahut da tramvay gibi arabalar işte atlara çekiliyordu. Hayvanlar yürürken nalları demir olduğu için katır kutur, katır kutur, katır kutur, katır kutur, katır, kutur, katır kutur peki ses yapıyor, etrafta hasta var evlerde rahatsız olan var uyuyan var onları rencide etmeye benim hakkım yok derlerdi Allah sen şimdi gel burada kapı gürültlerinden bom, güm sanki burada iş merkezi oldu sokaktaki <gülüyor> gürültlerinden haddi yok vesaire ne insanlığı ya insanlık bitti Allah'la Muhammed Lütfi Efe duyurdu gibi Allah bizi insan eder ecda samanları koyuyor niye beygir çünkü samanı gördüğü zaman eğiliyor hayvan o otları yerken araba duruyor sonra oradaki samanı yiyor biraz daha gidiyor hayvan onu yiyor biraz daha gidiyor araba tin tin tin tin tin, tin, tin, tin, tin gidiyor evde hasta yatan insan arabanın gürültesinden renci dolmuyor insan kalbi gönüllü yapmak halilim Kabe dünya etmeyden yeydir dilim mahzunu şad etmek kul azat etmeden yeydir derdi ecdad Burada kalsın bu. Cenab-ı Celle Celaluhu kaybettiğimiz güzellikleri tekrar elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. İmam Rabbani Kuddisi Sirruhu bir mektubuna girerken diyor ki tarikat diyor Elif, B, T, S cim. öğretir gibi insanlar öğretilmesi lazım. Bak burada belki yani aşırı derecede misal veriyorum size. Acizane, fakirhane. Biz emanetçiyiz yani. Ne duyduysak, ne okuduysak, aç işte, dedim böyle da, daha atıyoruz seninle anlayacağın. Niye, niye, niye? Şu, şu konuşulan peki şu konuşulan dünyanın en ciddi meselesi bu niye? çünkü insan kalbi Rahmandır, arşu kebir kainatın en büyük parçası arşu Ala. ama insan kalbi ondan daha muhterem değilim Rabbani Allah oraya esma ve sıfatıyla tecelli etti senin kalbine özat ile tecelli etti insan kalbi zi'i şuurdur, zi'i huzurdur Mevla'nın kendisine tecelli ettiğini mı? ama arşurrahman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 Elif B T, S, C okutur gibi insanlara anlatılması lazım. Onun için Ehlullah'tan sapma. İnsan gönlü yemekten anlamaz. İnsan gönlü ve kalbi peki su içmekten anlamaz. İnsan kalbi ve gönlü şarkıyla, türküyle mest olmaz. İnsan kalbi Mevla ile Akelamullah ile, Kur'an ile insan gönlü Muhammed Mustafa ile onun hadisi şerifleriyle, insan sen kalbi, ehlullah evliyaullah ve onların kelamıyla ancak mest olur. Hak şerleri hayreyler zannetme ki gayreyler arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylarsa güzel aylar. Sen hakka tevbe günkül, tenfin ve rahat bul, sabreyle ve razı ol. Mevla Görelim neyler Neylerse güzel eyler Kallak-ı Rahim oldur Rezzak-ı Kerim oldur Ta'ali hakim Oldur Mevla görelim Neyler Neylerse güzel eyler Bil kadiyi hacatı Kıl ana munacatı Terkeyle muradatı Mevla görelim Neyler Neylerse güzel eyler Bir işi murat etme Olduysa inat etme Hak'tandır o reddetme Mevla görelim Neyler sen güzel eyler Deme şu niçun şöyle yerincedir Ol öyle Bak sonuna sabreyle Mevla görelim Neyler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 Mevla Görelim Neyler Neyler Sen Güzel Eyler Hiç Kimseye Var Bakma incitme, Gönül Yıkma Sen Nefsine Yan Çıkma Mevla Görelim Neyler Neyler Sen Güzel Eyler Hoş Sabrı Cemilimdir Takdiri Kefilimdir Allah Ki Vekilimdir Mevla Görelim Görelim neyler neylerse güzel eyler Her dilde anın adı Her canda anın yadı Her kuladır imdadı Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Na açar kalacak yerde Nagah açar ol perde Derman eder ol derde Mevla görelim neyler Neylerse sen güzel eyler Geh mutibu Geh mani Geh daru Gehi nafi' Geh khafidu Geh rafi' Mevla görelim neyler Neyler sen güzel eyler Bu nas yorulma Nefsinle dahi kalma Kalbinden ırak olma Mevla görelim neyler görelim Neyler Eyler sen güzel eyler Vallahi güzel etmiş Billahi güzel etmiş Vallahi güzel etmiş Allah görelim netmiş Netmişse güzel etmiş Hey koca Erzurumlu İbrahim Hakkı Kuddize sırrı bu Sen bunları söylemeye Sen bunları yazmaya hiç üşenmedin Neler yaptın neler ama Biz okumaya ve dinlemeye bile usandık Bıktık ne olur bizim Ruhi bakma Erzurumlu İbrahim Hakkı Kudüs'e Sırrı Cemaatin bütün gönlü sana feda Olsun Yarap dostlarının Şefaatinden mahrum eyleme 31 kıta bu ben sadece 13 kıtasını Okudum size neler neler Neler neler neler neler Bu markette neler yok ki bu mağazada Hani ya müşteri bir bile gelip bakmıyorsun yahu. Ondan sonra yok mu bilmem ne şu bu vesaire şikayetin ne anlamı var?